Kentin Gizli Öyküleri programından sesimizin ulaştığı her yere merhaba. Ben Kenan Doğan. 15 günde bir çarşamba günleri açık radyo mikrofonlarından sizlerle buluştuğumuz Kentin Gizli Öyküleri programımız başlıyor. Efendim bildiğiniz üzere bu programda gerçek yaşamdan insan öykülerini konu ediyoruz ve... Yaşam öykülerini öykülerin kahramanları bizzat kendileri anlatıyorlar. Her hafta her programda olduğu gibi bu programda da yine çok özel bir konuğumuz bizlerle birlikte olacak ve kendisinin yaşam öyküsüne hep beraber tanıklık edeceğiz. Bu haftaki bu programdaki konuğumuz sevgili Bülent Fuat Aydoğan. Fuat Bey programımıza hoş geldiniz. Evet, teşekkür ederim efendim. Çok teşekkürler. Ne güzel programımıza konuk olduğunuz yaşam öykünüzü paylaşmak istediniz. Çok mutlu olduk biz de. Çok teşekkür ediyoruz yaşam öykünüzü bizlerle ve dinleyicilerimizle paylaşmaya kabul ettiğiniz için ve programımıza konuk olduğunuz için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Ben de şu anda bu konuda çok mutluyum. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim size. Peki Fuat Bey kimdir desem? Ne söylersiniz bize? E, nasıl anlatalım? E, şöyle söyleyeyim. E, 1957 senesinde 12 Mart 1957 ee, babam Cemal Eşit köşkünde ahçı o dönemler. Ee, tabii ki doğumumla birlikte e, köşkün çatı katında e, kalıyorum annem, e, babam. E, Allah rahmet eylesin e, Cemal Eşit Ekrem Eşit anneleri e, Suat Hanım o dönemlerde. E, tabii köşkte biliyorsunuz Cemal Eşit biz çocukları, evlilikleri veya bir çocukları olmadı o ailenin. Evet. Ee, rahmetli ve o ailede, o köşkte doğan, e, deli bir, birkaç sene e, büyüyen, onların e, sevgisine e, mazhar olan bir insan olarak e, orada yaşamım e, başladı. Babanız ne iş yapıyordu daha, köşkte? Babam ahçıydı, e, ahçı olarak yapıyordu. Annem de yardımcı olarak e, hizmet veriyordu. E ben e, orada e, doğumumla birlikte ufak bir yaşantım orada başlıyor. Kaç e, sene kalıyorsunuz orada? Daha sonraki dönemlerde. Efendim? Kaç sene kalıyorsunuz orada? Dört e, sene civarında e, kalıyoruz. E, daha sonra babam bir e, altı ay, bir sene kadar Hilton Oteli'ne geçiyor. E, daha sonraki dönemde e, rahmetli Afet Tektaş Beyler... E, Flormani Derneği e, kurucularından Asit Tektaş Rıfikan'ımın yanına Berna apartmanla teşvik yedi. Hala e, duran bir apartmandır. E, aileden e, Ömer Bey ve birçok kişinin kaldığı bir bina. Evet. E, burada e, annem e, kapı hizmetlerine bakıyor. Babam yine açlığa devam ediyor. E, buradaki yaşantımda çocukluğumda Maçka İlkokulunda e, eğitime başlıyorum. E, burada Tabii Maçka İlkokulu o dönemin en güzel okullarından biri. E, özel müzik dersi, özel resim dersi gibi hatta o dönemlerde İngilizce eğitimi bile veren bir okuldu. Maçka İlköyletim devlete ait olmasına rağmen. Peki o dönemlerde ee, o dönemlerin Maçkası İstanbul'u nasıldı? Şimdi o dönemler e, diyebilirim ki Maçka'nın teşvikenin... E, en güzel dönemleriydi tabiat açısından insanlar açısından biliyorsunuz taşlık gacıması olsun <gülüyor> rahmetli ismi hatırlayamadık galiba hiç problem değil. Zeki Bey'in sahne aldığı çiftlik farkı olsun. Lünapark İstanbul'da en merkezi Park'ın kurulduğu dershanenin yanındaki alan. Hala Lünapark orada hizmet vermekte o senelerden bu sene 50 senenin üzerinde bir müddettir. Evet. Neticede bu çevre içinde büyüdüm ve bu, bu parkın yanına biliyorsunuz sirkler gelirdi. Evet. İtalyan setleri ee, babamın da arkadaşları sirklerde görev alırlardı. Ee, Türk görevlisi olarak kapı görevleri etraf e, koruma çocuklar girmesin şeklinde bekçilik yaparlardı. Ee, bu dönemlerde tabi babamın arkadaşlarının orada görev yapması bana büyük bir avantaj sağlamıştı. Ee, sirklerde 3 e, ay kalan 2 ay kalan sirke Hemen hemen her gün bir gün gitmesem de bir gün muhakkak bir şekilde gidip oralarda içeride dolaşırdım tamamen hür bir şekilde ve oradaki palyaçolar olsun şu anda mı o dönemlerde biliyorsunuz sirklerde aslan filler, atlar evet. hayvanlar revaçtaydı onları görmek için insanlar e, yoğun bir şekilde sirke akıl ederlerdi. Siz de ben şanslıydınız. De babanızın önemli. arkadaşları sirkte çalıştığı için e, o dönemlerde evet. gelen bütün sirklerde. Siz de hemen hemen her akşam sirklere gidiyordunuz. olur izliyordunuz. Gösterileri izliyordunuz. Evet. Ve sirklere olan ilginiz aslında böyle başladı diyebilir miyiz? E, tabii ki. Bir de e, ben balık burcu olduğum için evet. bütün özelliklere sahibim. Yani hayal gücümüm olsun neşeli ve eğlenceli bir insan olduğumu çevremdeki insanlar zaman içinde söylerler. Bunun da şakacı dozunda bir şakacı bir insanım tabii ki. Evet. Ve Renkli ve eğlenceli olduğunu... bir çocukluk dönemi geçti diyebiliriz o zaman sizin için. Aa, harika diyebilirim çünkü o dönemlerde bizim evimizin karşısında. Rahmetli Necmi Askan Ağızkan e, beyefendinin çiçek evi vardı. Evet. E, orada da e, çalışırdım. Yani şöyle çalışırdım. Tabii çocuğum e, kendileri Allah rahmet eylesin. Nur için de yatsınlar. E, beni çok severlerdi. Böyle e, Taşlık sonunda sahneye çıkan e, sanatçılara çiçekleridir e, biliyorsunuz. Hep Necmi Askan tarafından giderdi. Çiçeklerin çoğunluğu birçok insanlar oradan gönderirlerdi ve ben o zamanlar birçok sanatçıya sahnede çiçek verme şeyle de şansınız hayvoldunuz. Yani. Böylece birçok evet, sanatçıyı yani. görüyorsunuz. Gelen birçok yani bir sirke çok... gitme şansınız oluyor. Evet. Ee, dediğimiz gibi renkli bir çocukluk. Peki okul nasıl gidiyor evet. bu arada? Okulda aranız şey, nasıl? Zeynep Değmencioğlu hanımefendi evet. Maçkayık Okulu'ndaydı benim bir üç sınıfımdaydı kendisiyle teşvik ede annimle annesi arkadaşlık yaparlardı tabi çok sanatçı siyah beyaz filmler çekiş çekildi dönemlerde biliyorsunuz Maçka'da olsun biraz aşağısında olsun beşiktaş şe yığınıkla bu Evet, Maçka Parkı alttan da Dolmabahattı Sarayı'nın bir gece kondu kondomuydu vardı. Yani, muhakkak birçok kişi hatırlayacaktır. E, Siyah beyaz filmlerin bu bölgelerde e, çekilirdi. Ve birçok Zeynep Beğirmencu oldu o, filmlerinde. O çocukların arasında zaman zaman benim de yaptığınız oldu. yani oldu. E, peki peki. Şimdi birazcık daha çocukluktan günümüze doğru yavaş yavaş gelelim istiyorum. O yüzden öğrencilik hayat bir yandan devam etti. Ee, evet. Kaçıncı sınıfa kadar okuma şansınız sahip annemin e, aileme maddi katkı olmak e, durumunda Vega Televizyon Fabrikası'nda çalışmaya başladım. Yazları çalışıyordum. Yine e, kışları okuyarak. Ortaokulu bitirdiğimde e, ailem e, ev almıştı. Ve aylık taksitleri vardı. E, Fen lisesini kazanmama rağmen e, sağ olsun babam e, şu anda sağlıklı Allah babama Allah uzun ömür versin. Babam dedi ki evladım dedi bak e, bu kadar para sen getiriyorsun bu kadar ben veriyorum. İşte Üsküdar'da ev aldık. E, bunun senetleri var. Ödememiz gerekiyor dedi ben e, bu dönemde tahsil hayatıma son vermek mecburiyetinde e, kaldım. Ama bu bana beni başladı diyebilirim. İlerleyen zamanda askerden geldikten sonra çocuklarımın eğitim ki o zaman da bahsedeceğim. E, hani bir söz vardır. Ceketimi satarım, evladımı okuturum e, sözünü. E, Allah'a şükürle olsun ben gerçekleştirdim. E, ne güzel. Şöyle. Askere gittim. Tabii, bu arada spor yapıyorum. Güneşiyorum. Evet. Beşiktaş Güneş Kulübü'nde. Güzel dereceler aldım. 74 senesinde daha Adası'nda düzenlenen bir vücut yarışmasında birinci oldum. Ee, şu anda şunu çok güzel söyleyebilirim. Ee, dinleyici olan kişilerden e, onlara da her zaman için bugünkü şeyler de söyleniyor ama Hayatımda içki ve sigara kullanmadığımda o kadar mutluyum ki e, anlatamam. Yani herkesin e, bu şeylerden uzak durması e, muhakkak elzem. E, evet ez. Fuat Bey peki şimdi okulu ortaokulda e, evlerin taksitini ödeyebilmek için bıraktınız ve bir televizyon evet. fabrikasında çalışmaya başladınız. Askeri evet. gidene kadar o televizyon fabrikasında çalıştığınız anladığım kadarıyla. Evet. Peki. Orada da başarılıydım. Orada da başarılıydım. Montaj işçisi olarak girdim. Fabrikadan askere giderken montaj usta başısıydım. Yani bir becerimi orada da göstermiş oldum. Peki askere gittiniz döndünüz. Askerden döndükten sonra ne iş yaptınız? Şimdi şöyle askerliğimi Kars Sarıkamış'ta yaptım. Dondurucu soğuklarda ama... Güzel e, günlerde. Vatikanı bitirdikten sonra İstanbul'a geldiğimde e, fabrik hayatıma devam etmek arzusundayken e, babam Avusturya Konsolosu Kültür Ateşi'nde e, rahmetli anıyorum kendisini de Hans Erik Kasper diye bir e, kültür ateşisi beyefendinin e, personel aradıklarını duyuyor. Hafif Tektaş ile görüşüyorlar. Ve e, beni ufak bir e, denemeden sonra 3 e, aylık beni denemeye tabi tuttular ama ilk ayda e, denemenin bittiğini sürekli olarak personel olarak çalışacağımı e, söylemeleri o dönemde benim için de e, diyebilirim çok ama çok e, güzel bir e, olay olmuştu. Bu çalışmam e, yaklaşık olarak 21 sene gibi bir zaman sürdü. 21 yıl Avusturya Büyükelçiliğinde çalıştınız. Evet, ne e, iş ya yaptınız konsoloslukta? Makam şoförlüğünün yanı sıra ofis boylukta yaptım. Tabii ki e, tabii bir Avrupa ülkesinde çalışıyorsunuz. E, çalışma saatlerinizin içindeki yapmış olduğunuz e, çalışma tamamen Avrupa standartlarında bir e, çalışma. Orada çalışıyormuşsunuz gibi e, çok güzel. Hatta Emekli olduktan sonra da bana verilen bir bonserviste de yazmış oldukları yazılar beni çok onora etti. Ne güzel. Ee, çok evet çok güzel bir bonservis aldım. Peki Fuat ee, Bey şimdi e, programımızın da e, süresi hızlı ilerliyor ve siz evet. istiyorum ki artık şu an programımıza neden konuk olduğunuzu dinleyicilerimize daha e, detaylı anlatabilelim. O yüzden de birazcık hızlı ilerlemek evet. istiyorum. Siz emekli oldunuz. Emekli olduktan sonra aslında asıl hikaye başlıyor. Bugün sizinle bu programı yapma nedenimiz, tanışma nedenimiz de aslında emekli olduktan sonra başlayan hikaye. Birazcık oraya evet. girelim emekli Emekli oldunuz. Avusturya e, Konsolosluğu'ndan size, sonra ne yaptınız? Sizden hızlıca aktarmanızı rica edeceğim ki daha detaylı konuşabilelim. Tabii. Emekli olduktan sonra e, tabii ki insan sıkılıyor. Ee, yangın tüpü satmaya başladım Pazarlama yapmaya başladım ee, Bir kur temizleme firmasında Taşeron olarak çalışmaya başladım Fakat yani Bilmiyorum bana Yine daha farklı şeyler istedi benim zihnim Yani daha aktif olmalıydım Veya daha neşeli olmalıydım Bir pazarlama Olarak Ege'ye Çıktım ha, Şöyle bir şey daha oldu Tabii Ben bu aralarda araştırma yapıyorum Kuzguncuk Parkı'nda e, dinleniyorum bir arkadaşımla, Metin diye bir arkadaşım çok sevdiğim bir arkadaşım e, bir kız çocuğu geldi palyaço kıyafetiyle balonlardan şekiller yaptı, dikkatimi çekti iyicene yaklaştım izledim e, bir lira karşılığında e, para karşılığında çocuklara hayvanlar yapıp veriyor, dikkatimi çekti Ertesi gün, dedim arkadaşıma gel tahta kaleye gidelim oradan balon aldım e, pompa aldım e, yani e, kendimi çok seviyorum e, becerilerim e, çok güzel olduğunu hemen yapmaya başladım onu çok iyi izlemiştim ama e, bildiğimiz ve, bu uzun balonları pompa ile şişirip balonları çevirerek evet, evet, kö köpek, köpek yaptım, zürafa evet, yaptım çocukların yaptım, hoşuna giden yaptım. balonlardan yapıyoruz peki siz gittiniz evet, Kuzguncuk evet, Park'ın evet, ertesi gün yaptınız balonlar. nasıl gitti işler evet, evet, çok harikaydı ben de parka durdum o gün kız gelmemişti. Allah Allah, bir tane satırmadım. Yani sonra baktım balonlar yaptım yaptım elimde. Çocuklara dağıttım. Yani <gülüyor> çünkü satamıyorum. Gerçi orada satmaktan daha önemli olan çocukların benim gözümde mutlu olmalarıydı. Okay. Sonra dedim, Metin dedim, biz burada bir yanlışlık yaptık galiba. Ee, hanfendi dedim dün palya çok iyi yapmıştı hemen emin önüne geçtik ee, orada şu anda yine televizyon kanallarına yani maskotlar yapan bir han e, organizasyon var ee, oradan bana bir kostüm bittiler. Ee, sağ olsunlar ee, bu sefer Ege'ye bir pazarlama olarak çıkmak istedim kendi aracımdan Ailemden mülakat aldım. Onlar da e, tamam dediler. E, bir Ege turu başladı. E, Ege turunda bütün Ege sahillerinde Bandırma balıkçısı, e, birçok e, ayvalık, e, birçok yerde. Akşamları sahillerde palyaço kıyafetiyle balon yapmaya e, başladım. Bu da daha çok beni şevk yaptı. yalnız e, Orada nasıl gidiyordu şevketi. işler? Efendim? Nasıl gidiyordu orada işler? Palyaço kıyafetiyle Ege şehirlerinde e, balon yapı satarken işleriniz iyi miydi? Valla şimdi çok o, o dönemlerde çok fazla yani ticari maksatla para kazanayım düşüncesinden ziyade çocuklara balon yapmak vermek beni çok daha mutlu ettiğini de farkındaydım. Yani böyle müthiş derecede Bodrum'a geldim. Bir benzin stasyonundan benzin alırken orada bir beyefendi bana dedi ki nerelesiniz İstanbul'dayım dedim. Barmanış'a doğru gideceğimi söyledim. Bana dedi ki burada dedi e, müdüre ihtiyacım var dedi. E, Beni bir kariyerden geliyorsunuz. Bana burada müdürlük yapar mısınız lütfen dedi. E, i̇şte orada hayatım biraz daha değişti o bir anda. E, benzin stasyonunda çalışmaya başladım. Peki benzin istasyonunda çalıştınız ama o işi bir gün bıraktınız. Ne yaptınız daha sonrasında Fuat Bey? Ee, ne yaptım? Boğturuma gittim. Boğturumda organizasyon firması Enjoy organizasyon firmasının kapısını çaldım. Oradaki arkadaşlarla böyle bir şey yapmak istediğimi söyledim. Onlar da hatta içeri girerken kostümümü giyerek girdim. Palyaçoluk yapmak etmek. istediğinizi söylediniz yani. Kapıdan içeri girdiniz evet, ve kapı... dediniz ki ben palyaçoluk yapmak istiyorum. Evet kendi kostümümle giyinerekten girdim firmadan içeriye. Sonra burada en büyük firmalardan biri olan Sunu Sahne organizasyondan Ali Bey bana destek oldular. Ve palyaçoluğa başlamış oldum. Peki şu anda burada... Fuat Bey Bodrum'da yaşıyorsunuz ve adınız evet. Yalnız Palyaço. E, yalnız palyaço Niye yalnız Bu ismi kendinize nasıl verdiniz He. Ve şu anda ne yapıyorsunuz Hayatınız nasıl geçiyor Birazcık bahseder misiniz bize e, Şimdi o da enteresan oldu İsim arayışı içindeyiz Ama yalnızım e, Yalnız olmaz mı dedim Nasıl yani dediler ben de, Yalnız palyaço e, Dedim ha, Olur niye olmasın e, Dediler e, O anda yalnız palyaço birkaç kişinin ee, onayıyla e, benim de düşüncemden e, yalnız palyaço oldum. E, fakat e, palyaçolu yaparken okullara giderken e, evlere giderken e, birçok e, eğitimden geçtim yani e, şeylerden farklı bir drama eğitimi, bir tiyatro eğitimi gibi eğitimsiz olmadığı her şeyde bilinmesi gerekiyor. E, çok önemli. Ee, bu benim e, hevesim ve e, çok mutlu oldum, yani çok müthiş mutlu oldum. Fakat bir baktım, e, panaya çok hep aynı şeyler yapılıyor. Yani başka palyaço arkadaşlar da izledim. Sonra internetten, e, televizyondan, YouTube'dan, işte Instagramlardan birçok birçok yerden e, sürekli olarak e, videolar izledim. Makyaj malzemeleri, makyaj nasıl yapılır. E, ya ne tür oyunlar oynanıyor, ne tür müzikler, küçük bir müzik aleti aldım. Bunun yanı sıra ee, ilizyon da öğrendiniz anladığım kadarıyla videolardan evet, evet. ve arada, bir yandan da sihirbazlık yani yapmaya arada, başladınız. Bu arada bir oyuncak mağazasında bir ilizyon kutusu aldım. İlizyon yapmaya başladım. İstanbul'a e, geldim. Erdem e, Bulungiray beyefendi hala aynı e, mesleğin e, en büyüklerinden bir beyefendi. Bana bir eğitim verdi. Malzeme aldım. Ee, ve İiniz e, şey güzel bir söz vardır hani elinize taşın altına koyacaksınız divizyonu evet. ee, büyüttüm e, genişlettim bugün paleya çok kıyafetimi kostümleri e, daha çok renklendirdim maskotlar satın aldım e, ve bugün e, ve bu arada da tabii ki e, çalışmalarımı yaparken e, genelde çok maiyaçı bir insan değilim onun için Yapmam gereken vazifeler olduğunu da düşündüm ve biliyorum. Ee, Muğla'nın 150 tane e, köyü var. E, bu köylerde küçük küçük e, 20'li gruplar 30'lu 50'li gruplar halinde e, sınıflarımız var, anaokullarımız var. E, bu okullarda e, tabi buralar e, ne kadar olsa Bodrum Merkez gibi değil. E, maddi açıdan e, ben de buralara bir karavan aldım çok güzel bir karavanım oldu T34 suagen bu karavanımın buralara gidip okullarda ücretsiz gösterilerde bulundum bazı benim ücretsiz yaptığımı gören esnaftan da bana sponsor olanlar da ne olmaz güzel. desem yalan Peki, söylemiş olurum. Fuat Kendilerine Bey. çok teşekkür ediyorum. Bugün evet. bugün yıllarca çalıştıktan sonra emekli olduğunuz farklı işleri değindikten sonra aslında o çocukken sirke gidip hayranlıkla baktığınız palyaçoların o mesleğin sizi mutlu edeceğini düşündünüz ve her şeyi bir kenara bırakıp Yalnız palyaç olduğunuz ve yalnız palyaç olarak bugün karavanınızla köy köy gezip çocuklara gidip gösteriler yapıyorsunuz, okullara evet, gidiyorsunuz. Evet. E, ne hissediyorsunuz? Hayatınızın mesleği miymiş bu meslek? Ne düşünüyorsunuz? Vallahi yani hayatımın bu döneminde e, hiç mutlu olmadığım kadar mutluyum. Yani e, nasıl söyleyeyim? Bedensel engellilere gidiyorum. E, bedensel engelli okulların. Da yaptığım gösterilerde olsun. Çocukların gözlerinde bir kıvılcım var. Çok kişi bunu görmüyor. O kadar içten bakıyorlar ki yani onların alkışları, onların bakışları, arada attıkları çığlıklar beni diyebilirim ki bu yaşımda dünyanın en mutlu insanı yapıyor diyebilirim. Ne güzel. Peki yani, bugünün çocuklarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce şanslı bir jenerasyon mu bu çocuklar? Bugünün çocukları. Şimdi bugünün çocuklarına bölgesel olarak yine Anadolu'muzun küçük köylerinde her şeye hayranlıkla bakan çocuklar olarak ama son zamanlarda bu elimizde bulunan tabletler evet. maalesef ama maalesef çocuklarımızın bu çizgi filmlerin içinde gözlerini ayırmadığı Bir nokta Olarak e, Devam ediyor Ama ben yılmadan devam ediyorum Köy köy Allah Okul okul verdiğim gezerek nisletçi, bu, e, kendime Hem eğlence Hem e, Görev olarak e, Düşünüyorum Yani Herkesin dünyada bir görevi vardır Ben de çocukları Mutlu etmek için Elimden gelen her şeyi yapıyorum. Ne güzel. Programımızın artık sonuna geldik. Son olarak dinleyicilerimize ne söylemek istersiniz? Son cümlelerinizi rica ediyoruz. Şimdi ne söyleyeyim? Şimdi herkes doktor olmak istiyor veya mühendis olmak istiyor veya bilgisayar uzmanı olmak istiyor. Çocukların soruyorum. Anneleriyle kahvaltıda veya böyle sohbet sırasında. Herkese şunu söylüyorum. Lütfen... Hayatınızda en çok sevdiğiniz, en çok özlediğiniz, en çok yapmak istediğiniz şeyi yapın. Hayat çok kısa. Evet. Ve bu kısa zaman içinde o içinizde olan cevheri çıkartın. Çocuklarınızın da içinde olan cevheri çıkarmalarına anne babalar olarak lütfen yardım edin. Çok teşekkür ediyoruz Fahap Bey mutlu. programımıza ben konuk olduğunuz mutluyum. için. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Size, ağzınıza e, sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Benim için de e, çok mutlu bir yarım saat oldu. Çok teşekkürler. E, sağ olun. Size saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür size ediyoruz. Size başarılar diliyorum. Sağ olun Fatih Bey. Çok teşekkürler. Evet çok efendim, teşekkürler efendim. Bugün programımızda bir yalnız palyaço konuğumuzdu. Kendisi e, yaşam öyküsünü bizlerle paylaştı. Daha çocuk yaşta Maçka'da gittiği, sırtlerde gördüğü, palyaçolara hayranlıkla bakan, hayranlık dolu gözlerle bakan, daha sonra hayatında 50 yaşından sonra kendisini mutlu eden, hayatının mesleğini bulan, palyaçoluk yapmaya başlayan, bütün her şeyi bir kenara bırakıp palyaçoluk yapmaya, kendini mutlu eden işi yapmaya başlayan ve bugün Bodrum'da yaşayan, Bodrum'da yaşarken e, aynı zamanda da e, gidip, Köylerde, okullarda çocuklara gösteriler, ücretsiz gösteriler yapan bir yalnız palyaço konuktu. Ee, i̇nsan bazen 50'sinden sonra kendisini keşfediyor. Ee, 50'sinden sonra yapmak istediği işi buluyor. Ee, sizler de bizleri dinleyen şu an dinleyicilerimiz eğer bir şeyleri değiştirmek istiyorsanız şu an kaç yaşındasınız bilmiyorum ama herhalde hala geç değil her an değiştirebiliriz. Evet efendim bugün de programımızın sonuna geldik. 15 gün sonra çarşamba günü saatlerimiz 16.30 gösterdiğinde bizler yine açık radyo mikrofonlarından sizlere Kentin Gizli Öyküleri programıyla sesleneceğiz. Sizler de anlatmak istediğiniz öyküleriniz varsa, yaşam öykünüz varsa bizlere ulaşabilirsiniz. Facebook ve Instagram üzerinden Kentin Gizli Öyküleri sayfasından bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ben Kenan Doğan ve teknik masadaki arkadaşım Barış Demirel tekrar görüşünceye dek. Hoşçakalın.